430. konu, Ambin bin Madiker Bezzebidi'nin kahramanlığı, Malik bin Abdullah el Hasami şöyle anlatıyor, Ben Yermük Savaşı'nda meydana çıkıp savaş isteyen bir kişiden daha şereflisini görmedim, ona kafirlerden kuvvetli bir kişi çıktı, vurarak o kafiri öldürdü, sonra ikincisi geldi, onu da öldürdü, sonra kafirler mağlup oldular ve onların peşine düşüp onları kovaladıktan sonra dönüp büyük bir çadıra girdi, ona yemek getirdiler, Oradakileri de sofraya davet etti, ben bu zatın kim olduğunu sordum, Am bin ma, Dikerb'dir, dediler.